Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı yine Haziran ayının önemli hukuk olaylarını Ümit Altaştan dinleyerek devam edecek. Ümit'ciğim hoş geldin. Ha, hoş bulduk. Gündem çok yoğun mu? Gündem. <gülüyor> Bu her ay programımızın girişi oldu böyle. Gündem çok yoğun mu diye. Yeni başlıkla bir program düşünebiliriz herhalde Bahar abi ne dersin? Gündem çok yoğun diye. Ama şöyle bir şeyin altını çizerek söyleyeyim. Her programın girişinde tekrar bunu vurguluyoruz. Gerçekten her ay hukuk gündemi artık kaldırılabilir ve sürdürülebilir olmaktan Çıktı ve böyle bir yoğunluğu taşımak mümkün değil. Biz her ay yaptığımız bu programlarda, her ayın sonunda yaptığımız bu programlarda açıkçası dinleyicilerine bir kez de altını çizerek söylemek isterim ki özetin özetin ve özeti haline geliyor. Çünkü Türkiye'de konuşulan her siyasi, siyasal başlığın veya farklı bir konu olduğunda bütün çözümleri adliyelerde e, aranmaya çalışılıyor ve adliyelerde ne yazık ki bu sorunları çözüm e, bulabilmek e, Tabii ki yani Adalet kapsamında bir çözüm e, bulabilmek yerine özellikle e, politik başlıkları ilişkin olan davalarda yeni sorunlar e, ortaya çıkıyor siyasetin hukuk üzerinde e, yani bu ayın hukuk olayları programımızı haftada bir mi yapalım diyorsunuz? <gülüyor> Valla zannedersem haftada iki de olsa ancak altından kalkabileceğiz gibi gözüküyor. Ama evet bir öneri olarak bir kenarda kalsın haftada bir olarak da. Çünkü biz aslında haftada bir yapmak yerine artık her siyasal başlığın her türlü sorunun hukuk üzerinden çözümlenmesini bir kenara bırakılması Siyasetin siyaset içerisinde e, çözülmek konusunda reflekslerin gelişmesini tercih ederim. Tabii bir umut diyelim. de isterseniz ben bu ayın e, gündemini ilk önce bu kez resmi gazeteden e, başlayayım. E, resmi gazete e, gündemi e, ilk önce tabii ki e, birkaç e, değişiklikle e, altın çizerek söyleyeyim. İlk önce güvenlik soruşturması ve arşiv. Araştırması yapılmasına dair bir yönetmelik e, yürürlüğe girdi. E, bu özellikle güvenlik soruşturmasında uyulması gereken e, çerçeve belirlemesi açısından önemli bir e, yönetmelik. E, bir de tabii e, her e, sene yayınlanan, e, hatta her sene 2-3 defa yayınlanan genelgeler var. İşte bu sene, bu yıl bu kişiye atfedilsin, bunun yılı olarak kutlansın diye. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıllarda Hacı bektaş Veli yılı olarak ilan edilmişti. Buna ilişkin çeşitli etkinlikler yapılması Cumhurbaşkanlığı tarafından belirtilmişti ilgili kararda. Bu senede 2022 yılının Süleyman Çelebi yılı olarak kutlanılmasına dair bir genelge yayınlandı. Süleyman Çelebi kim derseniz Osmanlı döneminde... Bursa Ulu Caminin imamı e, Süleyman Çelebi. E, halk arasında da mevlit olarak anılan e, Vesilya Tün Necati'nin e, yazarı. E, yine çok sayıda e, aslında bu her ay bu şekilde azalmak yerine artarak devam ediyor. O da e, çok sayıda acele kabulaştırma kararı var. İstisna olarak uygulanması gereken acele kabullaştırma kararları Uzunca bir süredir e, olağan bir uygulama haline geldi. E, yine bu ay içerisinde de çokça acele kabulaştırma e, ve riskli alan e, ilanları ve arazi toplulaştırma e, kararları var resmi gazetede. Yine tabii ki e, daha önceki e, programlarımızı da takip eden dinleyicilerimiz bilecektir. E, Neredeyse resmi gazetenin yarıdan fazla yoğunluğunu üniversite yönetmeliklerine ilişkin değişiklikler, yani yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik şeklindeki başlıklar yer alıyor ya da yeni açılan bölümler ve onlara ilişkin enstitüler ve diğer alanlar oluşturuyor. Yani çok sayıda üniversite var ve bu üniversitelerle ilişkin Neredeyse her ay 20-30 tane yönetmelik ondan sonra da yeniden yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik yayınlanıyor. E, bu da hukuk güvenliğinin temel ilkelerinden birisi olan istikrar, belirlilik, e, belirginlik e, gibi kavramların uzunca bir süredir ne yazık ki bununla arandığına dair de bir işaret. Çünkü bir türlü kalıcı yönetmelikler yapılamıyor. Zannedersem en kalıcı diyeceğiz yönetmenlikler bir seneden daha fazla ömrü olmuyor neredeyse. Ee, yine bir değişiklik var. Ee, avukatlık kanunu ve borçlar kanundaki yapılan bir değişiklik. Ee, yine açık radyo dinleyicileri kamuoyuna bolca yansıdı için bilecektir. Ee, borçlar kanundaki değişiklik konut kira artışlarındaki %25'lik artış sınırının getirilmesine ilişkin e, değişikliği kapsıyor. Avukatlık Kanunu'nda ise e, iki temel değişiklik var. Bir tanesi e, kurulan yani şu andaki mevcut iktidarın e, girişimiyle biliyorsunuz Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmıştı ve ikinci barolar e, kurulmasının önü açılmıştı illerde. Şimdi bu ikinci baroların da e, mevcut e, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı üzerinden dağıtılan e, barolara gelirlerden özellikle adli yardım kapsamdaki gelirlerden pay almasının yani ekonomik olarak da bu baroların sürdürülebilir olmasının önünün açılması için bir değişiklik var. İşte adli yardım birolarının kurulması, ondan sonra bu gelirlerin dağıtılmasına ilişkin değişiklikleri içeriyor bu yapılan değişiklik. Fakat bir diğer önemli başlık da avukatlık kanunda yapılan bu değişiklikle stajyer avukatları herhangi bir işte sigortalı çalışma serbestliği getirildi. Daha önce staj döneminde stajyer avukatların herhangi bir işte sigortalı çalışabilme yasağı vardı. Bu yasak kaldırıldı. Aslında aslında tabii benim hep baştan beri savunduğum şu, staj yaptığı avukatlık bürosunda, avukat yanı stajda ki 6 aylık dönem, bu 6 aylık dönemde eğer, staj yaptığı yer, avukatlık bürosu onu sigortalayabilirse veya sigortalarsa bu yapılabilir. Ama yani başka bir işte sigortalı çalışması bence kabul edilebilecek bir şey değil. Evet aynı fikirdeyim Bahri Bey. Yani e, çünkü bu biraz daha başınızın çaresine bakın düzenlemesi olmuş. Uzun süredir bu konuya ilişkin olarak eleştiriler vardı. Fakat bu staj döneminin e, daha güçlendirilmesi, o dönemdeki ekonomik koruma önlemlerinin alınması ve avukat adaylarının mümkün olduğu kadar sağlıklı bir staj dönemi geçirebilmesi ee, çalışmaktan ziyade bu tecrübe paylaşımının ve sahada ve diğer alandaki staj eğitim olsun bütün süreçte daha sağlıklı takip edebilmesinin önün açılması isteniyor. Şimdi şimdi benim yanında staj yapan bir arkadaş, avukat arkadaş, stajyer avukat arkadaş veya sizin yanınızda staj yapan bir avukat arkadaş Kabzım alıcı sigortalı olarak çalışıyor ve ben altı ayın sonunda hatta üç ay aylık dönemlerde işte onun başarılı bir staj dönemi geçirdiğini, başarılı çalışmalar yaptığını, dosyaları iyi incelediğini, işte direkçeleri iyi yazmaya başladığını rapor edip baraya bildireceğim. Nasıl bu şimdi yani? <gülüyor> Yani tam aslında kendi başının çaresine bak düzenlemesi olmuş. Aynı fikirdeyiz bu konuda. Yeni bir değişiklik var o da çevre kanununda bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle özellikle mahalle idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında projelerini özel sektör eliyle yapmasının işletmesini ilişkin düzenlemeler getirildi. Bir anlamda özelleştirme diyebiliriz. Ee, yine aynı şekilde yani var olan mevcut kaynakların sağlıklı bir şekilde e, mahalli idarelere aktarılması ya da kaynak kullanımında özellikle hazine kaynaklarının kullanımında öncelikli olarak çevrenin korunması, halkın yararına yönelik olarak iş ve işlemleri aktarılmasından ziyade yine kestirme bir yoldan e, çözüme gidilerek o zaman bu işleri de özel işletmeler eliyle e, yapılım şeklindeki bir faaliyetin öne açılmış oldu bu kanun değişikliğiyle. E, yine bu kanun içerisinde tabii afet riski alanındaki taşınmazların dönüştürülmesine ilişkin e, değişiklikler de var. Bir diğer resmi gazetede bu ay yayınlanan e, düzenlemelerden bir tanesi de şeydi kimlik bildirme kanunu uygulamasında. Bununla ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte değişiklik yapıldı. E, yapılan bu değişiklik de artık e, günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirim ve e, her an ulaşılabilecek bir işletici bulundurma zorunluluğu getirdi. Yani artık e, eğer günübirlik bir şekilde kiraya verdiğiniz bir daireniz herhangi bir şey mevcutsa Kimlik bildirim zorunluluğunuz var ve buna ilişkin olarak da muhakkak bir işletici bulundurma zorunluluğu getirildi. E, sağlıkla ilgili kanunlarda değişiklik var yine Haziran ayında. E, bu değişiklikle de hekimlerin gelir ve özlük hakları ile ilgili e, konularda e, kısmi değişiklikler yapıldı. E, tab tabip odaları... ...yayınlamış olduğu açıklamalarda bu değişiklikleri yetersiz bulduğunu ifade ettim. Bir ilginç mal dondurma, mal varlığını dondurma kararı var... ...Haziran ayında resmi gazeteydi. DH ve el-Kaide ile bağlantılı olduğu belirtilen... ...Türkiye'de yaşayan 30 kişinin mal varlığı donduruldu. Bunların aralarında Türkiye, Suriye, Almanya, Rusya... Gibi ülkelerde doğmuş olan kişiler var. Ee, yine ileriki dönemlerde hani e, bunun sonuçlarını göreceğimiz e, bir yetki uzatımı kararı var resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanının e, Cumhurbaşkanına sınır dışına e, hareket ve müdahalede bulunması için asker gönderme yetkisi verilmişti. Bu yetkinin süresi dolmuştu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeniden. 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde bu yetki 18 ay daha uzatıldı. Kesintisiz bir şekilde sürekli sürekli uzatılan bir yetki bu. Hakim ve savcılar kanununda değişiklik var. Bu hakim ve savcılar kanunundaki yapılan değişiklikle hakim ve savcı yardımcılığı da altında yeni bir müessese getirildi. 1 Ocak 2023'te başlayacak ve buradaki hakim savcı yardımcılığının görev süresi 3 yıl olacak. Bunlar adından da anlaşıldığı gibi hakim ve savcılara yardımcı olacak hakim ve savcı adaylarından oluşacak. Orada şöyle bir ufak bir tartışma tabii ki hukuk gündemine yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yardımcılık veessini anlatırken, Tanıtırken, övgüyle bahsederken ahilik sistemiyle e, kıyasladı ve bu başkada altında tanıttı. Bunun yeni bir ahilik sistemi olduğunu ifade etti. Tabii e, çeşitli itirazlar geldi bu konuya. Özellikle e, hakim e, hiç kimsenin usta, e, ustası ve çırağı olmaz, e, olamaz e, diye e, itirazlar geldi ve hakimliği öğrenme yeri Hukuk fakülteleridir, usta-çırak ilişkisi değildir şeklinde de e, itirazlar e, yansıdı. E, göreceğiz 1 Ocak 2023'ten itibaren e, nasıl bir katkı sunacak bu sisteme hep beraber izleyip görme şansımız olacak. Şimdi savcılar için savcı yardımcıları var. Ama He. savcı yardımcıları zaten e, savcılık mesleğini edinmiş. Yani, Hukuk fakültesini bitirmiş arkasından e, hakimlik savcılık stajını yasal sürede tamamlanmış ve ataması yapılmış savcılardan olur savcı yardımcıları. Ama hakim yardımcıları diye bir şey olamaz ve hakimin yanında hakimliği öğrenmek veyahut da kıdemli hakimin baş, diğer hakimi hakimlik mesleğini öğretmesi diye bir şey olmaz. Çünkü bu staj döneminde zaten öğrenileceğini öğrenir. Hakimin e, hakim yanında, savcının yanında staj yaparak bunları öğrenmiş olur. Hakim adayları ve savcı adayları. Oysa buradaki yardımcıların e, hem statüsü hem de mesleki niteliği farklı. Bu kabul edebilecek bir şey değil. E, eylem planı kapsamında yapılan bir değişiklik olduğu da ifade edildi. E, yine o eylem planı... E... Bahri Bey ile yaptığımız bir programda ayrıntılı olarak değerlendirmiştik. Bu programın arşivini zaten açık radyoda bildiğim kadarıyla erişilebiliyor. İşte bunu da yine adalet sisteminin işleyişine olumlu katkıda bulunacak bir değişiklik olarak bakanlık ve cumhurbaşkanı kendisi açıkladı. Bu konuda da sizinle hem fikrim, deyip e doktor, doktorlar içinde tıp fakültesini bitirmeyen e, doktor yardımcıları ve işte belli e, işlere e, bakabilen yani e, ne, ne diyelim e, acil servislerde çalışacak e, hemşirelik mektebinden mezun e, kişilere de e, doktor gibi e, görev ve doktor gibi sıfatlar verme düzenlemeleri de e, yapılıyor. Yani Bunların hiç doğru bir yere gidiş işareti olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Tam doğru yer demişken e, o doğru yeri tamamen böyle saptıran e, uygulamalarda tam bahsetmenin zamanı zannedersem hatırlayacak açıkçası dinleyicileri Haziran ayının yani ilk haftasında yapmıştık o programı 2 Haziran'da yani Mayıs ayı hukuk gündemiydi. Ve e, açtığımız o ilk programda e, çok önemli atamaları anlatmıştık. Bunlardan bir tanesi Akın Gürley'in Adalet Bakanı Yardımcısı olarak yine Bakan, bakan Yardımcısı Uğurhan Han Kuş'un HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Tüfekçi'nin danışta üyeleri olarak atanmasıydı. E, tabii bu konuya yeniden girmek istemiyorum. Yine o 2 Haziran tarihli programımızı dinleyebilir açık radyo dinleyicileri. Şimdi yine bu siyasetin hukuk üzerindeki kurduğu Kampa e, somut e, işaretler Haziran ayında da e, yapılan e, hakim-savcı atamalarıyla bir kez daha görüldü. E, ya, HSK yaz kararnamesini yayınladı. Burada herhangi bir sorun yok. E, bu olağan bir e, kararname ama e, şuralarda sorun var. İçeriğine girdiğinizde siyaset e, üzerinde özellikle hukuk alanında hakim ve savcılar üzerinde nasıl bir baskı kurulduğunun e, ciddi göstergeleri çıktı ortaya bir kez daha. E, mesela Gezi davasında tutuklama ve mahkumiyet kararına muhalefet eden e, İstanbul Hakimi Kürşat Bektaş e, Tokat'a, Turhan Hakimliği'ne gönderildi. E, yine Cumhuriyet Gazetesi'ne e, bat bataklık operasyonu, Atazadeler, Milli Emlak Yolsuzluğu gibi kritik dosyaların savcısı, kaçakçılık ve örgütlü suçlardan sorumlu Ankara Bas Savcı Vekili Alparslan Tufan'da görevden alındı. Hatırlayacaksınız Ankara Batı Savcılığına atandı. Hatırlayacaksınız bu savcı aynı zamanda Gelecek Partisi Selçuk Özdağ yönelik saldırı soruşturmasını da yönetmiş. Soruşturma ülke ocakları uzanınca MHP'li vekiller ve ülke ocakları tarafından tehdit edilmişti. Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'ın devrine karşı çıkan Mahkeme Başkanı Nimet Demir de Kahramanmaraş'a gönderildi. Ee, A şey var tabii ki Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten ve operasyonları imza atan savcı Murat İmam da e, Malatya'dan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirdi. Ne dersiniz bunlar sürgün mü yoksa e, büyük şehirlerin ve dosyaların ağırlığında bunalmış hakim, ve savcılarımızın yükünü azaltarak ödüllendirme girişimlerimi mi? Neden? Çevre adliyelere gönderilerek dinlendirme veyahut da işte bölge adliyelerine atanarak ödüllendirme bunların herhalde takdirini tevkalade yerinde yapıyor Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın önerileriyle de Sayın Cumhurbaşkanı bu atamaları herhalde onaylıyor. Atama demişken Vahri Bey hatırlayacaksınız Muhterem İnce İçişleri Bakan Yardımcısı bence şöyle bir başlık atabiliriz yani açık radyo dinleyicileri duyun sesimizi bu gelen Muhterem İnce'nin Anayasa Mahkemesi'ne doğru giden ayak sesleri. Geçen 2 Haziran tarihli programımızda Muhterem İnce'nin Sayıştay üyeliği üzerinden Anayasa Mahkemesi' üyeliğine doğru gidebileceğini söylemiştik ve şöyle söyleyelim biz geçen ay İçişleri Bakan Yardımcısı'nın bunu söylediğimiz vakit işte bu ayda artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile üyeliği seçildiğini söyleyelim. Yani ilk adım tamam. Şimdi şöyle geçen ay bahsettiğimiz ve spoilerını verdiğimiz Senaryoyu bir kez daha hatırlatalım. Ee, izleyip hep beraber göreceğiz e, ne kadar tutturabildik diye. Şimdi e, mevcut üye yani Anayasa Mahkemesi üyesi Hicabi Dursun 6 Ekim'de yaş haddinden emekli oluyor. E, bu muhalif kararlara imza atan üye. E, Sayıştay e, şimdi tabii Sayıştay üyeliğine artık e, girmiş bir muhterem ince var. Ee, sayışlar boşalan üyenin yerine yeni aday önermesi gerekiyor ve bunun için de genel kurulu toplaması gerekiyor. Tabii ki bağımsız ve hür iradeyle yaptığı seçim sonrasında dört aday belirleyecek. Ee, elbette sürpriz olmayacak bir şekilde daha çeyrek yılını bile tamamlamamış. Belki iki ayını tamamlanmış ee, genel kurul e, sayışta üyesi olan muhterem İnce e, bu dört aday arasına girecek. Ee, Tabi yani ta tahminle. Ee, çünkü İrfan Fidan'da da biliyorsunuz ki o yerleşmiş teamüller yani uzun süre kurumda görev yapmış o tecrübeyi almış karşılıklı tanışıklıkların oluştuğu bir güven ilkesinin oluştuğu o e, yerleşmiş teamüller çoktan bir kenara bırakıldı. Büyük bir ihtimalle e, muhterem İnce'de de bununla karşılaşacağız. E, ve bu dört aday e, içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda e, yapılan pazarlıklar karşılıklı gelgitler belki birkaç haber başlığından sonra öğreneceğiz ki o dördün içerisinde ikiye düşürülecek aşamada kim var? Yine Muhterem İnce var. E, genel kurula geldikten sonra yaşasın çoğunluk deyip e, Muhterem İnce'nin artık Anayasa Mahkemesi üyesi olduğuna dair haberlerle karşılaşabilir ve Temmuz ayında gündem yine çok yoğun deyip bu konudan bahsedebiliriz. Sadece bir spoiler, e, tutmayabilir ayrı bir şey ama ne yazık ki e, büyük bir olasılık bu. Tabii e, Muhterem İnce Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiğinde e, hemen kucağında bulacağı davalardan ve oy kullanacağı davalardan bir tanesi hangisi? HDP kapatma davası. Ee, ve hedef sizin, sizin bunları e, fikri takibiniz ve özenli takibiniz sonunda zaten bu takip ettiğiniz kişiler hak ettikleri yere geliyor. <gülüyor> Hayır benim bir katkım yok. Benim bir Yani, katkım... <gülüyor> yani zaten böyle içimden Bari bunları söylemese de bu, bunlar gene oraya gidip seçilmese diye içimden geçiriyorum ama hep de, de tespitlerin oldu. Hepsi de oldu yani. Ee, yani göreceğiz ama belki bu filmin son cüllesi de biz e, bu tür Tabii, ve, tabii e, bütün e, yollar Roma'ya çıkar gibi e, bu kritik atamalardaki bütün yollar anayasa mahkemesine çıkıyor. Evet. Çünkü hem <gülüyor> hukuk hem siyaset hem de e, demokratik topluma gidecek mi, gitmeyecek mi sorularının cevabını belirleyen e, yer şu anda, e, yani hukuk zemininde tabi ki, hukuk zemininde Anayasa Mahkemesi kararlarıyla, e, verdiği e, bir iptal kararlarıyla e, veyahut da bireysel başvurular üzerine, Yaptığı e, hukuki tespitlerle hakikaten e, Türkiye'nin hukuk siyasetini, Türkiye'nin e, demokratik toplum siyasetini belirleyecek çok önemli kararlar veriyor Anayasa Mahkemesi ve bugüne kadar da böyle e, ortada yani yarı yarıya e, bazen sekize yedi, bazen işte sekize yedi olumlu ya da olumsuz şeklinde. Kararlar çıkıyor. Ondan sonra bu iş garantiye alınmaya çalışılıyor belli ki. Evet yani hatta işte bununla beraber parti kapatma davalar hatta daha ötesi çokça çok konuşulan, tartışılan özellikle siyasi yetki kullanılan idarecilerin yargılanmasına ilişkin yüce mahkeme pozisyonda, yüce divan polisindeki tavrı açısından da önemli bir noktada. Ve çok konuşuyoruz Anayasa Mahkemesi'ni, zannedersem çokça da konuşacağız. Ama e, bu spoilerını verdiğimiz e, ihtimal dahilinde olan bu filmin son cümlesi de tabii ki bu tür hukuk alanları tartışıldığında e, yine e, siyasetçilerin efendim bu konular e, yargıya taşındı, bu konular yargının kapsamı içerisindedir. Onun için bir söz söyleyemeyiz noktasında daha öncesinde hiç yargıyla ve tahammüllerle alakalı olmayan ama sonuç olarak da hay biz artık bunu konuşamayız siz de konuşmamalısınız denen bir noktaya gidebilir ki bunu İbrahim Kılı'nın özellikle Suudi Arabistan'a yani Kaşıkçı davasının devredilmesindeki beyanatlarında gördük. Ne dedi İbrahim Kılı'nın Suudi Arabistan'a devredilen Kaşıkçı dosyasına ilişkin söylediği şey bazen hukukun verdiği bazı kararlar kamu vicdanını rahatlatmayabilir. Ama neticede mahkemenin verdiği karara hukuken saygı duymak zorundayız. Fakat ne ilginçtir ki bu mahkemenin hakimi, yani bu devredilmesine karşı çıkan hakimi Maraş'a sürüldü ve mahkeme Adalet Bakanlığı'nın görüşünü sorduğunda ise Adalet Bakanlığı elbette devredilmeli şeklinde de olumlu görüş bildirdi. Şimdi bu kadar kamu vicdanını eğer sızlatacaksa, yargı bu kadar bağımsızsa en azından sizlerin hakimiyeti alanında olan yani siyasi yürütme alanının bir parçası olan bakanlık çıkıp diyebilir ki hayır ben bunu düşünmüyorum, devredilmemeli. Ne yazık ki bu senaryo Anayasa Mahkemesi'nin çok önemli kararlarında da yine karşımıza çıkabilir. Şeyle beraber en azından müzik arasına gitmeden onunla beraber bitireyim. Peki bu arada sıkça konuştuğumuz, sizin biraz önce önemini çizdiğiniz yüksek mahkememiz, yüksek yüksek tepelerdeki mahkememiz, anayasa mahkemesi ne yapıyor? Hani şu pamuk ipliğine bağlı bir dengeyle yürümeye çalıştığını her programımızda Belirttiğimiz denge demişken adaletten yana bir denge olmadığını altını çizelim. Yani tartı adaleti tartmıyor ne yazık ki. E, bu dengedeki anayasa mahkemesi ne yapıyor? Anayasa mahkemesi e, çırpınmaya çalışıyor. En azından hala e, kısmen de olsa belli özgürlükler lehine altına imza atan hakimler diyelim. Yani. Başkan ve bir kısım yargıçlar. Evet. E, bakın. Ee, anayasa gerçekten e, ilginç şey Anayasa Mahkemesi bir proje yapıyor. Projenin başlığı Anayasa Mahkemesi kararlarının etkili uygulanması. Şimdi Anayasası'nda zaten Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğunu yazan bir ülkeyiz. Yani Anayasamızda yazıyor bu. Fakat buna rağmen Anayasa Mahkemesi kararları e, uygulanmıyor ve uygulamasını sağlamak için de siz yani yüksek mahkememiz Avrupa Konseyi'nin desteğiyle bir proje yürütmek zorunda kalıyor. Ve bu projenin başlangıç açılış konuşmasında da Mahkeme Başkanı Zühtü Aslan altını çizerek diyor ki Anayasa Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesi hukukun üstünlüğü ilkesinin ve bu ilkenin temel alındığı anayasal düzenin Ağır biçimde ihlali anlamına gelmektedir. Bakın ağır ihlali anlamına gelmektedir. Söylediği şey sadece ya bakın anayasada yazan bu kuralı yani anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanmasını hatırlatmak ve bunun için bir proje yürütülüyor Avrupa Konseyi desteğiyle. E, bakın hafif de değil ağır ihlal olarak altını çiziyor. Peki bu konuşma yapılırken uzak uzak masal diyarlarında ne oluyor? Anayasa Mahkemesi'ni uygulamayan hakim e, Akın Gürlek Adalet Bakanı yardımcısı oluyor. E, yani benim hukuktaki tecrüben bunu anlamlandırmakta yetmiyor ama burada Bahri Bey sizin yardımınıza ihtiyacım var. Yani nedir bu şimdi e, hani spoiler dedik, film dedik, e, senaryo dedik. Peki nedir bu şimdi hangi türe giriyor bu? Komedi mi, trajedi mi, dram mı? Daha böyle hani e, daha kulağa hoş gelsin melodram mı? Hangi tür bu bunu anlatır bu, bu konuda aslında kanunların ruhuna bakmak lazım. Bir de yani işte acaba hakikaten kuvvetler ayrılığı prensibi hayata tam ve gerçekçi bir şekilde geçebilir mi? Ne zaman geçti? Bundan sonra geçme olasılığı var mı? Yoksa hakikaten bir anlamda Max'in dediği gibi? iktidar kimin elindeyse yargıyı da, yasamayı da, yürütmeyi de o yönetecek diyor. Acaba Marx mı haklı? Yani e, bunun izahını ancak böyle e, yapabiliriz diye düşünüyorum. E, ve hep bazen sohbetlerde söylüyorum e, Marx babası da hukukçu, işte kendisi de hukuk fakültesine gitti. Hukuk fakültesinin İlk e, yılında babasına yazdığı mektupta e, işte bu işin e, hakikaten bu klasik veya doğal hukuk disiplinleriyle çözülme imkanı yok. Bu işin çözümü biraz felsefi diyor. Galiba e, bu işin çözümü biraz felsefi e, o zaman sizin sayenizde e, bu hafta içerisinde Karmaksa'da yine gönderme yapan değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye de buradan selam olsun deyip isterseniz Müzik arasına geçelim. Ne dersiniz var mı? Tamam. Biz de Devlet Bahçeli'ye buradan selamlarımızı iletelim. 95.0 Açık Radyo'da Haziran ayının hukuk gündemini Ümit Altaş'la birlikte konuşuyoruz. Ee, Ümit'in e, anlattıklarından bu geleceği ve adaletin geleceğiyle ilgili çok öyle e, şeye endişeye kapılmaya gerek yok. E, elbet adalet e, bu ülke halkının vicdanlarıyla ayakları üzerine oturacaktır. E, ister Marks bu tahminlerin en derin onuna kadar çerhetsin, ister Rousseau, ister işte efendim kuvvetler ayrılığı prensibini söyleyen ünlü hukukçu sonuçta yani adalet geriye aldet edecektir diye düşünüyorum. Yani şey diyelim dinleyicilerimize sıkışlarınızda kanunların ruhunu çağırmayı unutmayın lütfen. Sonuçta kerteriziniz belli. Her kaybolduğumuzda onları hatırlamakta fayda var. Şimdi arada dinlediğimiz parça aslında eski bir parçaydı. Özellikle Bergama sonrasında oradaki protestoları ve altın arama faaliyetleri sonrasında hatırlayanlar çok yakından bilecektir. Moğolların Ölüler Altın Takar mı şarkısını dinledik. Şimdi bunu tabii dinlememizin bir gerekçesi de var. Bu ay içerisinde yine altın madeni gündeme geldi. Bu altın madeni üzerinden altın madenleri ve kullanılan siyanürleri ve çevreye verdiği zararların tartışıldığı bir de son haftalar içerisinde karşı karşıya kaldık. Bu sefer söz konusu olan Erzincan İliç Altın Madeni. E, tabii bu altın madenleriyle beraber e, hukukun, yargının da e, bu tür çevresel suçlulardaki pozisyonu, e, etkin soruşturma, yürütüp yürütmeme meselesi de tartışma konusu oldu. E, açık dinleyicileri hatırlayacaktır. Erziden İliç Altın Madeni e, Gold firması tarafından işletilen bir maden. Uzunca bir süredir de işletiliyor ve e, Türkiye'nin en büyük madeni zannedersem altın olarak. E, bir siyanür sızıntısıyla beraber e, bir kez daha çevreye etkileri tartışılmaya başlandı. E, tabii ki e, bu e, siyanür sızıntısı ilgili firma tarafından reddedildi. Fakat sahanın kendi pozisyonu çok önemliydi. Yani altın araması yapılan sahanın. Bu arada o sahada e, kapasite genişletilerek yeni bir çet raporu için başvuruldu. E, ve ona ilişkin açılmış olan bir dava da var. E, yürütmeyi durdurma istemli bir iptal davası. Sahanın kendisi bir kilometre uzaklıkta yerleşim yerine ilişki çöpleri fakat Fırat yani Karasu Nehri'nin hemen dibinde yani buradaki ufak bir Siyanür sızıntısı demek Karasu Nehri'ne karışması ve bununla beraber kilometrelerce yayılması anlamına geliyor Tabii bu madenler neredeyse Türkiye'de şu anda 24 ilde 20.000 maden araması olduğu belirtiliyor yani delik deşik edilmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz Bizim kendi programımızla ilgili olarak da e, hukuki boyutuna, adliye boyutuna baktığımızda savcılık e, bir soruşturma başlattığını duyurdu. Arkasından da bakanlık e, yürüt e, faaliyetlerini geçici süreyle durdurduğunu e, basın açıklamasıyla duyurdu. Fakat ilginçtir ki idare mahkemesinde e, tüm bunlara rağmen e, faaliyetinin durması, ondan sonra savcılık soruşturmalarına rağmen de e, hala verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı yok hatırlayalım yürütmeyi durdurma kararı telafisi imkansız zararların oluşması durumunda verilebilecek e, karar e, tipi e, fakat açık bir şekilde faaliyetlerin durdurulmasına kadar giden bir yaptırım olmasına rağmen mahkemeden herhangi bir karar gelmedi bizim paylaşmak istediğimiz e, bu başlıkla beraber Açık Radyo Dinleyiciliği ile hatırlayacaksınız genelde çevresel suçlarda çevrenin kirletilmesine yönelik suçlarda ne yazık ki yargının refleksleri e, ve soruşturma yürütme şekli çok etkin bir şekilde gitmiyor. Genelde üzeri kapatılıyor. Umarım tersinin olacağı e, bir e, konuyla karşı karşıya kalırız. E, Eşma ilçesi, Uşağ'ın Eşma ilçesinde de bir altın madeninde e, bir sorun yaşanmış ve Siyanür çevreye yayılmıştı. E, oradaki ilçe halkının e, Siyanür'ün yayıldığını e, fark etmeleri, tespit etmeleri üzerine ki üzümler salkım halindeyken yanması gibi bir olay gerçekleşmişti. Sonra zehirlenmeler de olunca e, suç duyurusunda bulunmuşlar ve sonrasında da e, bu sefer de ilçedeki görevli hekimler ve idare yetkililer zehirlenmelerin altı maddeliyle ilişkisi olmadığına dair raporlar düzenleyip olayı kapatmak istemiş, istemişti. Bunun üzerine tabip odalarından e, gelen doktorlar e, ilçeye gidip kişilerden incelenmek üzere kan örnekleri almış. Bu kan örnekleri de kaymakamlık tarafından el konulmuştu. Eee Elde edilebilen, test edilebilen bir iki tane yani oradan çıkarılabilen kaçırılabilen kar örneklerinde e, yüksek oranda siyanür çıkmıştı. E, bu siyanüre ilişkin olarak o dönem, o dönem içerisinde yetkililer 3 yani avuç kayısı da 3 e, avuç kayısı çekirdeği yediğinizde de bu kadar yüksek çıkar siyanür şeklinde açıklamalar e, yapmışlardı ve kapatmaya çalışmışlardı. Yani tüm eşma halkı yani yaklaşık 1500-1500 yakınındaki bir nüfusa sahip eşmada herkes tonlarca kıyısı çekirdeği yemesi demekti bu. Yani bu kadar yüksek seyirin oluşması. Aklı ziyen bir durum. E, soruşturmada takipsizlik e, kararı verildi sonrasında. Umarız Erzincan İliç'te de aynı şekilde aklı ziyen durumlarla karşılaşmayız. E, ve yargı özellikle bu tür çevresel suçları ilişkin olarak yaklaşımındaki bu tedirginliği üzerinden atarak etkin bir Soruşturma ve sorunların yargılanması ve tabii ki çevreye daha büyük zararlar verecek bu tür alanları daha sağlıklı uzman kişilerin tespitleriyle değerlendirme yoluna gider. Gönül ister ki bu çevrelere zarar veren bu alanlar kapatılsın. Bunu söyledikten sonra yine şeye geçelim. Geçen ay gündeminde bahsetmiştik. O gündemlerden bir tanesini hatırlayacaksınız. Dezenformasyon yasasıydı. Dezenformasyon yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda artık e, yine çokça tartışacağımız ama özellikle seçime doğru yaklaşırken e, çokça e, okuyacağımız, göreceğimiz ve e, özellikle muhalifalığının belki de hukuk eliyle başının çokça çağrıtılacağı bir yasadan bahsediyoruz. Ee, geçen ay bahsetmiştik ayrıntılarına sadece başlıkları vermekle yetinelim. Ee, biliyorsunuz bu teklifte e, e, halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma diye bir e, yeni bir suç tipi e, yaratılıyor e, ve bu suç tipinde e, en önemli e, belirsizlik şu ki halkı yanıltıcı bilgi ya da yalan haber kapsamına nelerin girdiğini kimler ve nasıl karar verecek? işte bu noktada yine yargı süreci ve savcılıklar işaret ediliyor. Göreceğiz ama bütün konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde yeni bir toplum üzerinde baskı kurma yasasının, yeni bir sansür yasasının geldiği ve bunun ne yazık ki mevcut yargı pratik uygulamalarına bakıldığında ee, özellikle uygulamalarının çokça e, özgürlükte kısıtlayıcı bir şekilde sonuçlara e, gideceğine ilişkin yorumlar var. E, sonraki aylarda e, bu yasayı yine çokça konuşmaya devam edeceğiz. E, tabii bir diğer vicdanları e, sızlatan bir durum. Uzunca e, her ay neredeyse bir başlık olarak bahsediyoruz Kobani davasında. Bu sefer yine bu ay içerisinde de Kobani davası görülmeye devam etti. Ama bu kez davanın içeriğinden daha çok e, uzun süredir basın açıklamaları yapılan ve serbest e, bırakılması e, için çağrılarda bulunan Aysel Tuluk e, gündeme geldi. Hatırlayacaksınız Aysel Tuluk demans hastası e, teşhisi kondu e, ve bu e, hastalık sonucunda e, çoğu şey hatırlayamıyor ve kendi başına hayatını sürdürmesi mümkün değil. E, buna ilişkin bir rapor da mevcut. Fakat buna rağmen e, tutukluluğu devam ediyor. Fakat bu sefer e, yine vicdanları sızatan bir durum e, Sekbis üzerinden e, savunması alınmaya çalışıldı ve savunma vermeye zorlandı. E, hastalığın tüm etkileri ortadayken e, hala cezavi tutulmasının yanında bir de ısrarla savunma yapmaya zorlanmasını nasıl açıklayabileceğiz bilemiyorum mahkeme başkanının savunmanız nedir savunmanıza başlayın şeklindeki ısrarına karşı benim özel bir durumum var hasta olduğum için kendimi ifade edemiyorum bu hastalıktan dolayı savunmamı daha sonra yapacağım şeklinde tutanaklara geçen beyanlarda bulundu yine e, aktarımlara göre iddianamede kendisiyle ilgili kısmı okunduğu zaman da büyük kısmını anlayamadı. Çoğu kez ne diyor, bana mı söylüyor, bunlar ben mi yapmışım diye sordu, ifade edildi. E, umarım yani tez zamanda e, yani bu hastalığı ve şey dikkate alınarak şey bırakılır ama e, vicdanları sızlatan e, durumlardan bir tanesiydi. Ne söyleyeceğimi açıkçası tam bilemiyorum. E, Diyarbakır'da 16 gazetecinin gözaltına alınma haberiyle karşılaştık. Yine Haziran ayında bu gazetecilerin hepsi tutuklandı. Yine adliyelerden, hukuk gündemimize yansıyan haberlerden bir tanesi, Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini sözde Cumhurbaşkanı diyen Kılıçdaroğlu'na karşı açmış olduğu bir tazminat davası vardı. Bu davayı kaybettiği. Haberleri yansıdı. E, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Erdoğan Bey de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, dava kaybedebiliyor. Biz bu kadar <gülüyor> mahkemelerle ilgili yok kuvvetler ayrılığı yokmuş, yok Montesquieu söylememiş, <gülüyor> yok Rus'un toplumsal sözleşmesi, işte hasara uğradı mı? Böyle biz biz konuşuyoruz. Bak Erdoğan bile dava kaybetti yani. Koca Cumhurbaşkanı evet, evet. Kaybet. bari ve ruh ölmedi. E, hala ufak şey yapıyor arada çabalıyor. E, <gülüyor> arada ruh sırada diyor. ruh geliyor diyorsun. <gülüyor> evet evet. Yani ben, ama ben, ben ben hep artık şunu söylüyorum. Gerçekten bu tezin babası olan Montesquieu bugün Türkiye'ye gelse baksa ben bunu yanlış söylemişim. Böyle bir böyle bir şey olamaz. Yani <gülüyor> kuvvetler ayrılığı diye bir şey olamaz. Bunun üstü çiziyorum derdi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davasının reddolmuş olması dosyasını incelese bile hatta. <gülüyor> evet, haklısınız. büyük bir ihtimalle özellikle hukuk Bu arada gibi. bu arada bakın yani yine söyleyeyim geçtiğimiz ay biliyorsunuz Haziran'ın başından itibaren İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Yunus e, bu sözleşmeyi geri alma tasarrufu konusunda danıştayda yargılamalar sürüyor. Bütün avukatlar, kadın avukatlar katıldı. Her dediklerini, söylediklerini mahkemeye anlattılar ve danıştay Cumhuriyet Başsavcısı da bu tasarrufun hukuka uygun olmadığını, anayasaya uygun olmadığını, bunun iptalinin gerektiğini söyledik. İşte. Bu buyurun <gülüyor> şöyle yapalım o zaman e, savcımızın ismini de analım çünkü kendisi aynı zamanda polislerin görüntüsünün çekilmesini yasaklayan emniyet genel müdürlüğü genelgesi vardı bu genelgeye karşı açılan bir iptal davası var e, o iptal davasında da e, aynı savcı genelgenin iptalini istedi e, ve iptal istemi gerekçesi olarak da basın özgürlüğüyle ...basın özgürlüğüyle ilgili hakların ancak yasayla sınırlanabileceğini belirtti. Daha önce Danıştay 10. Dairesi genelgenin yürütülmesini, durdurulmasına da karar vermişti. Savcımızın ismi Nazlı Demir. Programın ikinci kısmı kanun ruhunu geri dönüşü olarak herhalde adlandırabiliriz. Bir sonraki kararnamede özellikle takipte olacağız. Atamaları nereye gitti, ne oldu, hala aynı yerde duruyor mu... Bu kendisi... haberlerden bile yani sevinç ve mutluluk duyuyoruz <gülüyor> ve hakikaten nefes alıyoruz. Ve ben diyorum ki yani e, hukuk güvenliğiyle ilgili yapılan programlarımız boşa değil. Günün birinde bu e, ardet edecek. <gülüyor> Ümit ediyorum. Yerinizdayım. Umut kısmında yerinizdayım. <gülüyor> bir diğer olarak da yanımdasınız evet evet yanınızdayım yani. umarım şey olur hem ismimin hem de şu anda beslediğim duyguların sizin bu ütopyanıza katkısı olacağını umuyorum ve diliyorum yani umarım dediğiniz gibi olur Teşekkür ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen bir teklif var bu teklifle açık ceza infaz kurumlarında kalan mahkumlara yönelik Koronavirüs izni 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Ee, yine CHP'nin sadat hakkında savcılığa suç duyurusu var adliye gündeminde bu ay. Ee, iddia ise ülkeyi kaosa sürüklemek, seçim sonuçlarını yok etmek için suç örgütü kurmak. Ee, bu soruşturmayı da elimizden geldiğince takip etmeye çalışacağız. Ee, bakalım bunun sonucu ne olacak. Ee, Yine biraz Haziran ayında çokça tartışılan gündemlerden bir tanesi Pınar Gültekin davası oldu. ise ülkeyi kaosla sürüklemek, seçim sonuçlarını yok etmek için suç örgütü kurmak. Bu soruşturmayı da elimizden geldiğince takip etmeye çalışacağız. Bakalım bunun sonucu ne olacak. Yine biraz Haziran ayında çokça tartışılan gündemlerden bir tanesi Pınar Gültekin davası oldu hatırlayacaksınız Pınar Gültekin davasında davanın sanığına haksız tarih indirimi uygulandı ve 23 yıl hapis cezası verildi. Hatırlarsınız yine bu davadan Pınar Gültekin vahşıca öldürülmüştü. Vahşı bir şekilde sanık tarafından canlı iken varilde yakılmaya çalışıldığına dair iddialar ve tespitler vardı. Mahkeme haksız tarih indiriminin gerekçesi olarak eylemin canavarca hisle ve eziyet çektirme amacıyla yapılmadığı tespitlerinde bulundu. E bu da çokça tartışma konusu oldu. E yine... Pınar, Pınar Dedin, Pınar Selek ile ilgili ah, evet. e yıllarca süren yargılama da Ceza Genel Kurulu'ndan verilen beraat kararının bozulması yönünde oldu. Bu, bu karar gerçekten Türkiye'de Türkiye siyasi tarihinin çok önemli bir kararı bence. Yani Amerika'daki işte Rosenbergler davası olabilir, işte Almanya'daki Reichstag davası olabilir, işte Fransa'daki şey davası olabilir. Bütün bu dünya siyasi davalar tarihine geçecek bir karar bu. Çünkü çok açık bir şekilde işkenceye dayanan bir kişinin ifadesi ve o kişi de beraat etti zaten. Ee, ayrıca bomba uzmanlarının eğer burada bir bomba patlasaydı işte şu, şu kadar genişlikte bir çapta o, delik olurdu dediği ve bazı e, bilirkişi raporlarında böyle bir e, bomba ihtimali olsa diye yorumlar bulunmasına rağmen genelde bir bomba patlaması olmayacağına, tüp gaz patlaması olacağına ilişkin tespitlere rağmen ve hiçbir e, Pınar'ın bu olaya katıldığına ilişkin e, tanık bulunmamasına rağmen verilen beraat kararının ceza genel kurulunda bozulması çok enteresan bir e, e, karar olarak e, önümüze gelecek. Bahri Bey şeyi merak ettim. Şimdi söyleyince tabii ki yani herhalde bu davada da rekora koşuluyor. Kaç sene oldu bu dava? Valla şimdi... Kaç tahminen tabii ki şeyden bir an böyle ben bende... Şey, şey, davanın müdahalelerinden biri olarak e, bir tarihte hata yaparsam çok utanırım. <gülüyor> yani, yani ben dava dosyasını takip eden bir avukat olarak bunun bu, süresini unuttum yani. yani bu, bu, gerçekten söylediğiniz gibi çoktan Türkiye yakın tarihi içerisinde. Yani direkt hemen yerini almış ve çokça geçmişe bakıp konuşacağımız davalardan birisi olacağı evet, olduğu şimdi, da Çok az kaldı. İsterseniz son söyleyeceklerinizi... Son evet şeyleri hemen yapın. Bir de tabii ki yine e, yürüyüşler vardı. Onur yürüyüşü, Cumartesi sahnelerinin e, basın açıklamaları bunların her ikisine de müdahale edildi ve gözaltına alındı. Geçen ay bahsettiğimiz e, raporu tekrar bir kez daha hatırlatmak istiyoruz e, çünkü çok dikkat çekici bir rapordu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın işkence ve kötü muamele raporu TİP 2021 yılında işkence ve kötü muamele gördüğü için Tİ ve başvuru yapanların sayısının 30 yılın zirvesine ulaştı tespitini yapmıştı ve buradaki kötü muamelenin e, neredeyse yarısından fazlasının yani daha da fazla 3'te x, 10, 10 kişiden 7 kişi diyelim açık alanda ve toplumsal gösterilerde e, maruz kaldıklarını belirtti. Bir kez daha e, bu e, yürüyüşlerde de bunun açık bir örneğini görmüş olduk. Evet, bundan sonraki programımız belki adli tatil içindeki birbirine rastlayacak. ve Belki adli tatil nedeniyle hukuk gündeminde bu kadar ağır e, konular olmayabilir. Veyahut da e, hukuk gündeminde e, konuşacağımız, yani Temmuz ayının hukuk gündemiyle ilgili konuşacağımız şeyler, Bizi rahatlatacak bayram. E, ne, e, şey diyeyim, bari ne, neden, neden tatile gidem gidemediğimizi konuşuruz o <gülüyor> kese. O da doğru. <gülüyor> evet, e, gelecek program e, yeniden hukuk güvenliği programında e, buluşmak üzere ve gelecek ayın e, ayın hukuk olayları programını ümitle ee, yeniden derlemek üzere herkese hoşça kalın diyelim. Selahattin arkadaşımıza ve açık radyodaki emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoşça kalın.